Merhaba, daha önceki iki programda bu kükriyen fare saatinde, daha doğrusu yarım saatlik süreci içinde kentlerden söz ettik. Kentte gezinirken gördüklerimizden ve o gördüklerimizden uzaklaşıp geçmiş zamana, gelecek zamana savrulup durduğumuzu konuştuk. Kentin görünür yüzü, yani üzerine bastığımız düzlemde gördüklerimiz bizi bazen alt katmanlara, geçmişe, ...bazen de geleceğe yani Ütopya'nın katmanına yani gökyüzüne çekiyordu. Böyle bir zaman yolculuğu üzerine yazılmış birçok metinden de alıntılar yapmıştım. Kent tuhaf bir yerdir. Bu katmanları bu kadar kolay. E, şimdiki zamandan geçmiş zamana doğru yani ayağımızı bastığımız düzlemden... ...aşağıki katmanlara doğru sıralayıp e, işin içinden çıkabilmek çok kolay değil... Örneğin Ütopya'nın katmanı dediğimiz zaman daha önceki programlarda hep gökyüzünü kastetmiştik. En alt katman en eski zamanı bir arkeolojik kazı yapar gibi sanki. Sonraki bizim zamanımıza kadar e, gelen sıralama içinde de yavaş yavaş üst üste o katmanların dizildiğini söylemiştik. Ve şimdiki zamanda tabii üzerine bastığımız düzlem. Ama... Gökyüzü o katmanların ileriki zamanlarda daha da yükselebileceği, daha da bu kentin o düzlemine bir şeylerin birikebileceği ve dediğim gibi yeni katmanlar tasavvur edilebileceği üzerineydi. ve do Dolayısıyla gökyüzüne doğru çıkıyorduk. Gökyüzü böylece Ütopya'nın katmanı oluyordu. Ama bu bu kadar basit değil. Ee, kent dediğim gibi İnsanları şaşırtmaktan çok hoşlanan bir yer. Ee, daha önce mesela e, Süreyya Farukiy'e baktığımız zaman tarihçi, İstanbul'un dış dünyayla irtibatının kurulduğu, enformasyonun sağlandığı yerin Haliç olduğunu e, söyler. Onu öyle okuyoruz Süreyya Faruk'ü'den. E, dolayısıyla... İrtibatın sağlandığı yer eğer ayağını, ayağımızı bastığımız düzlemse peki şimdi nedir? Şimdi gökyüzüne doğru Gabrielle Vaptiz'in dediği gibi geçen programlarda söz etmiştim. Gökyüzüne açılan uydu antenlerdir. E bu sefer şimdiki zamanın bir katmanı olmaya başlıyor gökyüzü ve böylece katmanlar birbirine karışıyor. Ve böylece zaman yolculukları da eskiye ya da gelecek zamana doğru birbirine karışmaya başlıyor katmanlar. Bunlar üzerine dediğim gibi geçen programda bir takım alıntılar yapmıştım. Onları artık şimdi tekrarlamayacağım. Ama özet olarak şunu söyleyeyim. Özellikle Freud'dan okuduğumuz Roma kenti için yazılanlar bir kentin pisiçik bir varlık olduğunu anlatmıştı bize. Yani sadece görerek, işiterek, koklayarak, tadarak, dokunarak yani o e, duyularımızla e, algıladığımız bir yer değildi. Aynı zamanda bir takım hisler, önseziler ve bellekle de var olabilen e, bir yerdi o kent. Psişik kent dediğimiz şey. Yani yarı gerçek, yarı hayal bir yerdi. Yarı gördüğümüz ya da algıladığımız, duyularımızla algıladığımız yarı tasavvur ettiğimiz bir yerdi. Hatırlayalım şimdi Freud Roma'yı seyrederken gördüklerinin yanına Artık çoktan yok olup gitmiş bir yapıyı da belleğinden ve hayal gücünden çekip çıkartıyor. Birçok yapıyı çekip çıkartıyor aslında ve gördüklerinin yanına, o anda gördüklerinin yanına ekliyordu. Ve kenti böyle tasavvur ettiğinde hiç yok olmayan yapılarıyla, hiçbir şeyin unutulmadığı biçimiyle bir kent görüyordu. Bu bir ütopya kenti değildi, bir bellek kentiydi Düpedüz. Hissedilen bir yerdi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi insanı derinliklere, geçmişin katmanlarına doğru çeken bir yerdi. Ya da Doğan Kuban'ın dediği gibi geçmiş katmanları ayağımızı bastığımız düzleme taşıyan bir yerdi. Yani gene Doğan Kuban'ın geçmiş ve geleceğin birleştiği yer olarak gördüğü o ara yüzdü kent. Nasıl tarif edersek edelim kent her zaman gördüklerimizin ötesinde bir yerdir. Bunu ister bilinçli olarak kabul edelim ister yalnızca bir takım duygularda e, bunu tadalım anlayalım bir şey değişmez. O kent yalnızca bizim iz bıraktığımız bir yer değildir. Orada o kadar fazla bırakılmış iz vardır ki ve bu izlerin hisleri bize bazen o kadar yoğun bir biçimde taarruzda bulunur ki o kentteki kendi somut izimizi o somut işaretimizi bazen göremez oluruz. Demek ki o kent yalnızca bizim değil, o eski izleri bırakmış olanların da kentidir. Bunu istediğimiz kadar silmeye çalışalım, inkar etmeye çalışalım, başaramayız. Bizim olduğu kadar başkalarının da kentidir orası. Ve bizim, bizim ve başkalarının bıraktığı izlerin bir toplamıdır. Ve artık bunlar birbirlerinden de ayrılmaz olmuşlardır üstelik. Pisecik kentlerden ya da başka türlü söylersek kentin pisiçik durumundan söz ettiğimizde ve oraya bırakılmış sayısız izi hissetmeye başladığımızda Italo Calvino'nun Görünmez Kentler kitabından da söz etmemek olanaksızdır. Ama önce şu iz meselesine bir bakalım. Calvino, işte şimdi şu an ismini hatırlayamadığım ama Kalvino hayranları bu öykünün adını hemen çıkartacaklardır zaten. O, o başka öyküsünde yani görünmez kentlerin dışında kalan başka bir öyküde uzaya bir iz bırakır. Ne var ki o bıraktığı izi milyonlarca yıl sonra oradan geçerken arar görmek ister ama göremez. Herkesin bıraktığı izler o kadar çoğalmıştır ki kendi izi onların arasında kaybolup gitmiştir. İşte kentin kalabalığı içinde bıraktığımız izleri... Diğerlerinin bıraktığı o sayısız iz yüzünden görebilmemiz genellikle olanaksızdır. Kentin kalabalığı peki ne, neyi kastediyoruz? Kimdir onlar? Çevremizde yaşayanlardan mı ibarettir acaba bu kalabalık? Hayır tabii ki. O kentte tüm yaşayanlar ve tüm ölmüş olanlar ve oralı olanlar oraya sonradan gelmiş ve yerleşmiş olanlar, oradan göçmüş olanlar, oraya bir kez şu veya bu şekilde uğramış olanlar bir kente İzlerini bırakmışlardır. Bunların hepsi o izi bırakmıştır. Örneğin tarihçi e, e, Lüsyan Fevr, Akdeniz bölgesinin kültürünü tanımlarken şöyle bir şey yazmıştı. Akdeniz kıyılarında doğmuş olanlar, bu kıyılara gelip toprağı işleyenler ve buraları peş peşe işgal edenler. Bunlardan hiçbiri Akdeniz kültürünün oluşmasında daha önemsiz değildir demişti. İşte Calvino'nun söz ettiği izler tam da bunlar olmalıdır. Bir kentin en güzel tanımı ve en belirgin görüntüsü o izlerin yarattığı bir soyutluktur belki. Pisişik durumun soyutluğu. Tabi şunu da şimdi burada düşünmek gerek. Bir takım izlerin artık bir daha geri dönmemecesine kaybolmuş olması o izlerin hiç bırakılmadığını da göstermez. Onlar diğerlerin arasında görünmez olmuştur ama yine de vardır. Ve onlar kentin telkari çizgilerinin ta kendisidir. Kentin telkari çizgileri. Bu bir kent için bence belki de söylenmiş en güzel sözdür. Calvinonun görünmez kentlerinde Marco Polo, Kubilay Han'a gezip gördüğü hani o kentleri anlatır ya. Ve Kubilay da bu öyküleri dinlerken o kentleri zihninde canlandırmaya çalışır. Ve geceler boyu anlatılan kentler sonunda Kubilay Han'da öyle bir duygu ortamı yaratır ki onları savaşlar sonunda kendine mal ettiği birçok görkemli kentten o anlatılanları daha fazla sevmeye başlar. Çünkü Marco Polo'nun anlattığı kentler bozgunların ya da yıkımların mirasçısı değillerdir. Ve böylece o zihindeki halleriyle bundan sonra yıkılmaya mahkum olamazlar. Calvino mesela o... Ee, Görünmez Kentler e, kitabında e, şöyle bir şey yazıyor bu konuda. Kubriy Han sadece Marco Polo'nun anlattıklarında yıkılmaya mahkum surların ve kulelerin ötesine geçiyor. Ak karıncaların bile kemiremeyeceği kadar ince bir resmin telkari çizgilerini yalnızca o anlatılanlarda seçebiliyordu. Carvino böyle yazmıştı işte. Kentin telkari çizgilerini hissettiğiniz zaman... O kent artık sonsuza kadar yaşayacak ve her zaman güzel kalacaktır. Tüm yaşanmışlıklar o kentte hep görü görülebilir değil ama hissedilebilir olacaktır çünkü. Freud'un Roma üzerine kurduğu düş gibi bir şeydir bu. Oysa şunu düşünelim. Kubilay Han'ın hissettiği yani Marco Polo'nun anlattığı ee, kentlerde o hissettiği o telkari çizgiler... Tüm fethettiği ve yıkıp geçtiği kentlerden daha güzeldi. Evet doğru. Çünkü Kubilay Han Marco Polo'yu dinlerken oralara bırakılmış tüm izlerin hissini yakalamıştı. Fakat Kubilay Han da yakıp yıktığı kentlere evet o da yakıp yıkmasına rağmen bir iz bırakmıştı. Kubilay Han kentleri yıkarken tüm izleri de yıktığını belki de sildiğini düşünmüştü ama aslında o da bir iz bırakmıştı. Çok sonraki zamanlarda yani Calvino'nun dediği gibi belki birkaç milyon yıl sonra onun bıraktığı bu yıkım izleri birileri tarafından fark edilecektir. Şimdi Calvino'dan söz etmeye başlamışken ya da onunla devam ediyorken bir müzik arası verelim. Mysteriosa Venezia parçasını dinleyelim. Rondo Venezia albümünden. Venedik şarkıları Şarkılarından sonra yine Calvino'yla devam edelim. Calvino'yla ama bu arada tabii Kubilay Han'la vesaire. Kubilay Han demiştik ki bu parçadan önce e, bir takım kentleri yıkıp yakmıştı ve oradaki izleri sildiğini düşünmüştü belki ama aslında o da bir iz bırakmıştı. Aynı biraz önce söylediğim Rusyan... E, Faber dediği gibi e, Akdeniz için ne diyordu Faber? Buraları işgal edenlerin izleridir e, onlar diyordu. Yani o izler de işgalcilerin izleri de yakıp yıkanların izleri de e, orayı yapanların, toprağa işleyenlerin, o kenti yapanların, daha önce yapanların, toprağa işleyenlerin izleri kadar kalıcıdır aslında. Ve sonuçta bir kent terkari çizgileri arasına o yıkımın, o işgallerin izlerini de katar. Ve ortaya işte Freud'un tasavvur ettiği, Kubilay Han'ın dinlediği, geceler boyu dinlediği ve Marco Polo'nun anlattığı kentler çıkar. Onların tümü de Calvino'nun kayıp kentleri olarak karşımıza çıkar. Onlar kayıptır ama bir biçimde karşımıza çıkar işte. Ve onları bize birileri anlattığında, onlar bizim karşımıza çıkıp yıkıntılar halinde bile olsa göründüğünde onlardan anlayabileceğimiz ya da daha doğrusu hissedebileceğimiz birçok şey buluruz. Ve kenti sevmek meselesi. O nedir? Bir kent niçin sevilir? Bu sevgi nasıl ifade edilir? Bence bu da çok açıklanabilir bir şey değildir. Örneğin şöyle söylenildiğinde çok fazla tanık olmuşumdur ben. Ben birçok ülkede, ve birçok kentte yaşadım ama sonunda İstanbul'a geri döndüm. Benim yaşamak istediğim tek yer İstanbul'dur. Böyle bir cümle karşısında benim neden diye sormam çok normaldir. Gerçi herkesin aklına gelebilir belki bu ama bunu her zaman sormuşumdur. Neden? Neden birçok ülkede ve kentte yaşadın ve neden bir tek İstanbul'da karar kıldın gene? aldığım cevapların hemen hiçbiri doğrusunu söylemek gerekirse beni tatmin etmemiştir. Çünkü genellikle şöyle denir: Burası İstanbul, yani dünyanın en güzel kenti. Bir kere bu boğaz içi dünyanın hiçbir yerinde yok. Kapalı Çarşı gibi bir yer yok, tarih yok. Bu kargaşa bile ne bileyim beni büyürüyor filan gibi bir şeyler. Artık bir şey daha sormaktan vazgeçerim bunun üstüne. Peki tamam derim o kadar. Ama içimden hep şunu geçirmişimdir gene. İstanbul bence, bilmiyorum İstanbul aşıkları beni affetsin ama dünyanın en güzel yeri filan değildir. İstanbul hatta çok güzel de değildir. kargaçası ise yine kendi fikirlerimi söylüyorum elbette. Eğer kendinize eziyet etme hastalığınız yoksa çekilir cinsten bir şey değildir. Onu özlemek gerçekten... Bence bir hastalıktır. Ayrıca buradaki tarihte her yerde vardır. Üstelik en korunmuş olanından bir sürü yerde vardır bu tarih ve en değerli hale getirilmiş olanından. Böyle sayısız kent vardır dünyada. O halde niçin hayatta bir tek burada yaşansın? Niçin her yerde ve her zaman burası özlensin, geri dönülsün? Tabii İstanbul özelinden bahsediyoruz. Bu her kent için, her kişi için e, yani başka yerlerde de geçerli olabilir. Herkes bir kenti seçer ve sonunda oraya gelmek istediğini söyler ve o kenti de dünyanın en güzel kenti olarak ilan edebilir. Dediğim gibi işte İstanbul'a bakarsak gene Boğaz, Kuleler, Saraylar, Kapalı Çarşı vesaire vesaire Bunlar tek başlarına bir kenti güzel yapmaya ve o kenti sevmeye yeterli midir gerçekten işte orasını bilmem şimdi bu e, programın e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz e, bir kenti sevmeye o kentin içindeki yapılar, meydanlar kuleler yeterli midir, değil midir onu gelecek programa bırakalım e, bu programda en çok kentte bırakılan izlerden bahsettik ama e, son söz olarak da yine programı o izler üzerine bir cümleyle kapatalım. Herkes kendi kentini anlatır ve o kenti bir şekilde tanır ve evet sever. Mesela şöyle denilebilir, bu anlattığım kent en sevdiğim kenttir. Yani en fazla iz bıraktığım kenttir. Burası doğru ama Sevmek de bir anlamda o izleri en fazla kaybettiğim yerdir. Çünkü her bıraktığınız iz, başkaları tarafından yok edildikçe ya da onların bıraktığı izler tarafından sizin bıraktığınız iz gerilerde kaldıkça, işte o kent yaşıyor demektir. Bir kente belki sevgi ya da bağlılık o yaşam çerçevesinde belki olabilir. Gelecek programda bir kenti sevmekle işe başlayalım. Hoşçakalın.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Çiğdem Korkut Sökmene teşekkür ederiz.